Yine WhatsApp soru cevap hattımızdan gelen, ben soy ismini vermeyeyim ama Hakan isimli bir kardeşimizden gelen bir soru bu. Diyor ki: Namazı ve orucu tamamen terk eden, namazı orucu ve zekatı mazeretsiz bir şekilde terk edenin hükmü nedir? Şimdi terk ile kastedilen nedir bu önemli kardeşler? Terk ile Kast edilen nedir? Mebani dediğimiz dört esas vardır. Büniyel İslam'ı ala hadisin. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Birincisi şehadettir. Namaz, oruç, had, zekattır. Diğer dört. Bu dördünün terki ihtilaf edilmiştir ama terk ile kast edilen nedir? Haccın terki yani insanın e, nefsine uyup hacca gitmemesi o sene hacca gitmemesi, önümüzdeki sene hacca gitmemesi ama haccı tamamen iptal edecek bir düşünce içinde de olmaması. Ya da adam Ramazan'da orucu, oruç tutuyor ama zaman zaman da oruç tutmadı, nefsine uyup oruç tutmadı oluyor. Zekat o sene zekatını vermiyor. Yani zekatını vermesi gerektiği halde ne yapmıyor? O sene zekatını vermiyor terk ile kastedilen yani normalde zekat veren, normalde oruç tutan kişinin zaman zaman zekat vermemesi, oruç tutmaması ise kastedilen İslam ülemasından bir kısmı buna küfür demiş. Ancak cumhur bunlara küfür dememiştir. Bunlara ne dememiş? Küfür dememiş. Büyük günahlardan bir günah demişlerdir bunlara. Namazın terkine gelince namazın terkinin küfür olduğu hususunda ee, cumhur alimlerin yani selefin Ciddi anlamda bir ittifakı vardır ha, Bu konuda icma yoktur Ama seleften çok güçlü Nakiller vardır ee, Ülem yani 3 mezhep İmam Ebu Hanife, İmam Şafi ve İmam Malik Namazın terkini Küfür kabul etmemiştir İmam Ahmet bin Hanbel'in mezhebine göre ise Namazın terkine Dair iki görüş vardır Bir görüşe göre namazı terk eden kafir Bir görüşe göre ise namazı terk etmeyen terk eden kafir değildir. Terkinden dolayı küfre düşmez. Ancak biz bu konuda bu ihtilaflardan kurtuluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne'l mer'i ve beyne'ş şirki ve'l küfrü terkü's sala. Men Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Kim onu terk ederse kafir olur. Biz namazı terk edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği ismi veririz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste fiile şirk ve küfür demiştir. Fiili bizzat şirk ve küfür olarak isimlendirmiştir. Biz namazın terkini küfür veya şirk olarak isimlendiririz. Terk edeni ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir olarak isimlendirmiştir. Biz namazı terk edeni kafir olarak isimlendiririz. Bu sorunun birinci yönü. İkinci yönü. Cinsül amel dediğimiz yani amelin cinsini terk eden adam hiç oruç tutmuyor. Adam hiç zekat vermiyor. Adam hiç namaz kılmıyor. Adamın hacca gitmek gibi bir düşüncesi yok. Bu ehli sünnetin en temel esaslarından bir tanesidir ki selefin en temel esaslarından bir tanesidir ki ehli sünnet ehli sünnet yapan selefi selef yapan en temel akidelerden bir tanesi cinsül ameli terk eden kafir olur. Amelin cinsini yani bir ameli tamamen terk eden ne yapar? Kafir olur. Bu konuda İbn Battal, İbnane de, Acırvî şeriada, İbn Rıcep el Hanbeli, İbn Rıcep el Hanbeli'nin bu Câmiül Ulum ve Hikmâre ilim ve hikmetleri kitabını yazarı, onun Buhari şerhi vardır. Onun şerhinin ismi de Fethül Bari'dir. Onun şerhinin ismi de nedir? Fethül Bari'dir. Onun birinci ciltinde Kitabul İman'da İbn-i Teymiye'nin İman isimli kitabında bu konuda çok detaylı bilgiler vardır. Kim ki cinsül ameli terk etmeyi küfür görmezse o mürciğedir. O nedir? Mürciğedir. Diyor ki ben buraya birkaç nakil getirmiştim ama. İshak bin Rahavey kulatın mürci hakkında diyor ki onlar dediler ki kim orucu namazı zekatı haccı terk ederse inkar etmediği müddetçe biz onu tekfir etmeyiz. Biz onu ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. İshak bin Rahaveh diyor ki kim böyle söylerse o Golat'ı mürciyedir diyor. Yani namazı terk eden, orucu terk eden, zekatı terk eden, inkar etmediği sürece biz onu terk etmeyiz diyen mürciyedir. Hem de Golat'ı aşırı mürciyedir diyor. Tabi burada şöyle bir itiraz geliyor. Hariciler nedir? Hariciler büyük günahlardan dolayı tekfir eder. Bakın kardeşler haramın işlenmesiyle emrin yasanın işlenmesiyle emrin terki aynı şey değildir şeytanın günahı emri terk etmektir Allah ona emretti Allah ne yaptı ona emretti ama o emri terk etti Adem aleyhisselamın günahı yasal işlemesidir hariciler yasaklardan dolayı tekfir ediyor yani aslen dinden çıkarmayan haramlardan günah olan haramlardan dolayı tekfir ediyor hariciler amelin terkinden dolayı tekfir haricilerin vasfı değildir ehl-i sünnetten birçok alim Amelin terkinden sadece bir amelin haccın terkinden dolayı e, bu küfürdür diyen alimler vardır. Sadece orucun terkini küfür kabul eden alimler vardır. Bundan dolayı burayı yani bu ince noktayı karıştırmayın. Hariciler haramlardan dolayı yani içki içmekten dolayı, domuz eti yemekten dolayı, kumar oynamaktan dolayı tekfir ederler. Bu başkadır. Mürciye ise... Amellerin tamamen terkini cinsül ameli hiçbir zaman ne yapmaz. Bunu tamamen terk etmeyi iman dışı görmez. Niçin? Çünkü onlara göre amel imandan bir cüz değildir. Amel ile imanın bir ilişkisi yoktur. Amel bambaşka bir şeydir, iman bambaşka bir şeydir. Amel olsa da iman vardır, amel olmasa da iman vardır. Ancak Ehl-i Sünnet ne demiştir? İman söz ve ameldir. İman nedir? Söz ve ameldir. Amelin varlığı ile iman artar. Amelin eksilmesi ile iman asalır. Amel tamamen bittiği zaman yani cinsül amelin terki işte budur. Amel tamamen bittiği zaman ne olur? İman tamamen biter. Hiçsiz Ehl-i Sünnet'in itikadının bu olduğu selefin sahabenin ve ondan sonra giren en hayırlı nesillerin bu konuda ittifak ettiklerini bilin. Allah'ın izniyle tevhid müdafaası dersinde inkar ve istihlal şartı başlığı altında zannedersem 7, 8, 9 veya 10. derste bu konunun izahı vardır. Oradan uzun uzun ne yapabilirsiniz? Bu konuyu detaylı bir şekilde delilleriyle dinleyebilirsiniz Allah'ın izniyle. Bu konuda söyleyeceğimiz bu kadar. Yani kısaca şunu söyleyelim namazı orucu mazeretsiz bir şekilde terk eden orucu ve zekatı mazeretsiz bir şekilde tamamen terk eden kimse kafir olur. Ancak nefsine uyup terk ediyor ve sonra tekrar oruç tutmaya devam ediyorsa bundan pişman oluyorsa günahkar olduğunu biliyorsa sadece Ramazan'da birkaç orucu terk etti diye bu adam ne yapmaz kafir olmaz. Bu soru hakkında bizim söyleyeceğimiz söz bundan ibarettir. Şehadev ile getirilerdi Şahin şah.